Akademinin ilk dönemi olduğu için her bölüme 10 olmak üzere toplamda 60 kişi kabul edilmişti. Orta büyüklükte bir yer kiralanmış ve özenle süslenmişti. Mikne girdiğimde, sarı ruadrunların etrafında 5 kişiyle konuştuğunu gördüm. Vee Olduğum yerde zıpladıktan sonra beni korkutan kişiye tokat attım. Ah, şiddete uğruyorum. Komşular. Karşımda, benden net 10 santim uzun, düz saçlı, siyah gözlü, maşallah yakışıklı bir erkek vardı. Bora, yaygara yapma lütfen. Merve'nin uyarısıyla Bora yüzünü astı. İyi be, tamam, yapmam. Bir saniye sonra Bora'nın asık suratında yerler esti ve gülümsemeye başladı. Ben Bora. Karagöz Hacıvat Sanat Akademisi öğrencilerinden biriyim, memnun oldum. Ben de kendimi tanıttım. Ben de Aksel. Ben de Karagöz Hacıvat Sanat Akademisi öğrencilerinden biriyim. Memnun oldum, sınıf arkadaşlarımdan biriyle tanışmak güzel. Tokat için üzgünüm. Bora sırıttı. Boş ver. Hadi gel, seni diğer sınıf arkadaşlarınla da tanıştırayım. Bora'yı takip ettim. Sanat Akademisi'nde toplam 60 öğrenci vardı, 30 kız ve 30 erkek. Her akademiye 5 kız ve 5 erkek alınmıştı. Bu yüzden Bora'nın beni götürdüğü yerde 4 kız ve 4 erkek vardı. Hepsiyle tek tek tanıştım ve hepsini de sevdim. Sınıfımda biriyle ters düşmeyeceğim fikri beni mutlu etmişti. Herkes bana bakabilir mi? Gelen sese döndüğümüzde Merve'yi gördük. Öncelikle hepiniz bu buluşmaya geldiğiniz için teşekkür ederim. Görüyorum ki herkes kendi akademisine çekilmiş, ama ben bu buluşmayı ayrılalım diye değil, birleşelim diye yaptım. O yüzden lütfen herkes kendi aralarında konuşmayı bıraksın. İyi eğlenceler. Merve'nin konuşmasından sonra herkes birbiriyle kaynaşmaya başladı. Yine ortada kaldığımı hissederken siyah, kısa küt saçlı, siyah gözlü ve benden birkaç santim uzun bir kız elini uzattı. Merhaba, ben Kazal. Yunus Emre Sanat Akademisi öğrencisiyim. Tanıştığımıza memnun oldum. Elini sıktım. Merhaba, ben de Aksel. Karagöz Hacıvat Sanat Akademisi öğrencilerinden biriyim. Ben de çok memnun oldum. Beni yanlış anlama ama sınav sadece Türkiye'de yapılmıştı diye biliyorum. Kazal gülümsedi. Doğru biliyorsun. Babam Türkiye vatandaşı, annem Azerbaycanlı olduğu için ismimi Kazal koymuşlar. Zorlananlar Hazal diyor ama ismimin doğru söylenmesini tercih ederim. Onaylayarak başımı salladım. Tam bu sırada Bora araya girdi, isim demişken, izninizde hanımlar, ben bir safaya bakayım. Bora hızla yanımızdan ayrıldıktan sonra ikimiz de gülmeye başladık. İsim ile Safa'nın ne alakası vardı? Bora tuhaf biriydi. Acaba bu bugüne mi özeldi, yoksa karakteristik bir özelliği miydi? Biraz hava alalım, dedi Kazal. Onu onayladım. Dışarısı biraz ısınmaya başlamıştı, öğle vakti yaklaşıyordu. Yarın dersler başlıyor, dedi Kazal. Ona kaşlarımı çatarak baktım. Derslerin bir hafta sonra başlayacağını sanıyordum. Başını salladı. Dün kayıtların hepsi tamamlandı. Derslerin ertelenme sebebi, öğrencilerin ulaşım sorunlarından dolayı kayıt zorlu yaşamamasıydı. Ama dün son öğrencinin de kaydı yapıldı, bu yüzden dersler yarın başlıyor. Vay be, demek ki son gelen kişi bendim. Başımı salladım. Şu an bekleme heyecanımın yerini, derslerin başlamasının getirdiği gerginlik almıştı. Sanırım bu gece hatim etsem iyi olacak. En azından yedi kere İnşirah Suresi okuyabilirim.